Innal hamdalillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu li sadri wa li min şimdi imanın büyük noktalardan bir tanesi Allah Resulünü sevmektir sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü biz biliyoruz ki, ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize bunu öğretiyor. Diyor ki el hubbu fillah vel bughd fillah iman. Allah için sevmek, Allah için etmek imandandır. Eğer Allah için sevmek imandansa insan olarak biz en fazla Allah Resulü aleyhissalatu vesselamı sevmeye zaten mecburuz. Ki Rabbimiz Allah Resulü aleyhissalatu vesselama ittiba etmeyi bize kendisi sevgisi üzerinden vacip kılmıştır. Ali İmran suresinden öğreniyoruz. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي De ki onlara eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin. يُحْبِبَكُمُ اللّٰهُ وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذنوبكم. Allah da sizi sevecek ve sizin günahlarınızı bağışlayacak. Yani sen şunu ölçmek istiyorsan ben Allah'ı seviyorum bu sadece bir iddiadır. Bunu ölçmek istiyorsan ne yapacaksın? Allah Resulü'nü ne kadar uyuyorsan Rabbini o kadar seviyorsun demek. Kimin böyle bir iddiası varsa ben Rabbimi seviyorum. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ı seviyorum. O zaman o kişinin üzerine vaciptir Allah Resulü aleyhisselatü vesselama ittiba etmeyi. Tamam mı kardeşim? Şimdi bir gün Allah Resulü aleyhisselatü vesselam elini kaldırıyor. İnsanların dikkatini çekmek için tebessüm ediyor, gülüyor ve diyor ki bana bir sure indirildi. Şimdi bunu gözünüzün önünde güzel bir şekilde canlandırın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elini kaldırıyor, tebessüm ediyor ve diyor ki bana bir sure indirildi. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sure indirilip de bunun Müslümanlara okumasından daha normal bir şey yok tarihte. Biz bunu siyerde zaten görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Allah Azze ve Celle'nin kitabı Allah Resulüne vahyolundu. O da bunları Müslümanlara okudu. Ama istisnadır ve çok nadirdir ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam daha okunmadan önce onun önemine dikkat çeksin. Yani daha ayetleri okumadan o ayetler hakkında bir şey söylüyor. Bu da o istisnalardan bir tanesi. Hangi sureyle alakalı biz bugün bunu yapacağız Allah'ın izniyle? Kevser suresiyle alakalı. Niye Kevser suresi? Şimdi bize bazı tefsir reserine geçti. Kur'an'ın en uzun suresi hangisi? Bakara. Biliyoruz yani değil mi? Şimdi de Kur'an'ın en kısa sureleri var. Üç tane en kısa sahibi Asr, Nasr bir de Kevser. Tamam. Üç ayetten oluşuyor bu üçü. Ama Kevser suresinin şöyle de bir özelliği var. Bunlardan da daha kısa. Zaten biz Kevser suresini nasıl tanıyoruz? Acele bir işimiz varsa namaz aradan çıksın da biz gidelim. Ama Allah Azze ve Celle nasip ederse o kadar derin manalar, o kadar ciddi mesajlar içinde var ki ben aslında şunun için Kevser suresini yapmayı tercih ettim. Kur'an'ı binişli okuyalım. Bakın göreceksiniz. O kadar fazla içinde mesaj var. O kadar inanılmaz Allah Subhanahu ve Teala'dan teselliler var ki hem Allah Resulüne hem Müslümanlara. Bir derste mesela hepsini işleyemeyeceğiz. Üç ayet olmasına rağmen. Subhanallah. Şimdi Kur'an zaten Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabı bizim için özel bir kitap değil mi? Ve aynı bu şekilde Kur'an Allah Resulü için de özel bir kitap değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kevser suresinde şöyle bir özellik var. Ümmet anlasın diye özel bir mesajı olduğunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam daha sureyi okumadan önce birincisi gülümsüyor. Müslümanlar anlasın diye demek ki burada bir şey var. İkincisi haber veriyor bana bir sure indirildi. Normalde sure indirildiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl yapıyor? Sureyi okuyor ve Müslümanlara onu tefsirini yapıyor. Burada dikkat çekiyor. O da ne için? Bak biz dedik ki Kur'an zaten Allah Resulü için aleyhissalatü vesselam özel bir kitap. Ama demek ki Kur'an'ın bazı yerleri, bazı sureleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam için daha fazla bir önem teşkil ediyor. Çünkü onun şahsıyla alakalı olduğundan dolayı Kevser suresi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şahsıyla direkt alakalı. Bunu göreceğiz Allah'ın izniyle. Şu aklımızda kalsın. Allah nasip ederse yani sadece bugün bitiremeyeceğiz sureyi. Wallahu a'lem. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebessüm etmesiyle Kevser suresinin çok derin bir bağlantısı var. Mesela normalde şimdi bu derse başlamadan önce Kevser suresi deseydim tabi aklımıza gelen şeyler var. Sur hakkında malumatımız var ama mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebessümü aklımıza ilk gelen şeylerden belki değildi. Ama aklımıza şu kalsın bundan sonra Kevser suresini okuduğumuzda. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın tebessümü ile bu surenin arasında derin bir bağlantı var. Onu da Allah'ın izniyle anlayacağız. Niye öyle olduğundan dolayı. Şimdi Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz biliyoruz ki çok zor bir hayatı vardı. Yani hem peygamber olarak çok zor bir hayatı vardı. Hem de peygamber olmadan önce de çok zor bir hayatı vardı. Yani siyeri okuyan çok kısa ve muhtasar bir siyeri okusa bile bunu görür. Allah Resulü'nün hayatı aleyhissalatü vesselam zor bir hayattı. Gerçekten çok fazla değişik şekilde Allah subhanahu ve teala onu imtihan etti. Mesela bakın size Duha suresinin 8. ayetini okuyacağım inşallah. <gülüyor> biz fakirken seni bulup da zengin kılmadık mı ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Şimdi bakın bir tane bu ayetin içindeki bir kelimeyi biz biliyoruz. aile. <gülüyor> Aile. Aile ne demek? Yani biz ne için aileyi kullanıyoruz? Bildiğimiz aile işte. Anne, baba, çocuk, aile değil mi? Bakın Allah Azze ve Celle fakirlik kelimesini, yani biz fakir diye tercüme ettik, ailen kelimesinden bizi öğretiyor. Diyor biz seni ailen şekilde bulup da seni zenginleştirmedik mi ya Muhammed? Aleyhisselatü vesselam. Yani manası aslında şu, fakir bir şekilde bulup da seni zengin kılmadık mı? Tamam mı? Şimdi bunun üzerine, bir yerden geleceğim. Bakın birazcık Arapçaya girelim. Muhteşem bir kitap gerçekten. A'ala ya'ulu fiilinden geliyor bu. A'ilen. Normalde bu fiilin manası şu abi. Kelime manası olarak diyorum bakın. istilah manası değil. Birine ihtiyaç duymak. A'ilen. <gülüyor> Bak aile kelime manası neymiş? Birine ihtiyaç duymak. Birine sıcak davranmak. Şimdi bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üzerinden bir tatbik edelim. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hayatında herhangi bir anında komple bir aile hayatı var mıydı? Yok. Kesinlikle yok. Şimdi düşünün çaresiz bir şekilde annesine sarılan küçük bir çocuğu düşünün. Birazcık empati yapın. Çaresiz, hiç başka bir çaresi yok. Başka bir çıkışı yok. Ve annesine çocuk ne yapıyor? Sığınıyor. O annesi çocuğun ailesidir. İşte kelime manası bu. Birine ihtiyaç duymak, ona sıcak davranmak. Kelime manası tam bu. Aynısı baba için de geçerli mesela. Sadece anne için değil. Küçük bir çocuk, sığınacağı hiçbir yer yok. Sığınacağı tek yer babası, onun babası, onun ailesidir. Niye ona ihtiyaç duyar? Ona sıcak davranır. Bu kelime manası aklımıza kalsın. Şimdi şöyle de bir şey var. Bunu da biz biliyoruz. Sadece çocuklar mı anne babasına ihtiyaç duyar? Hayır. Anne baba da çocuklara ihtiyaç duyar. Yani çocukları olan bunu kesinlikle bilir. Çocuğun bir tırnağı şöyle birazcık kanasın bizim içimiz parçalanıyor değil mi? Yani aslında sadece aile kavramının içinde çocuklar ihtiyaç sahibi değil aslında biz de çocuklarımıza ihtiyacımız var. Anlatabiliyor muyum? Mesela çocuklarıyla imtihan olan insan şu an çok iyi anlar benim de demek istediğimi. Mesela bir hastalık geçilsinler bir nazar değilsin ondan sonra çocuğun bir yeri kırılsın bir yeri kanasın. Biz de kendimizi çok derin bir şekilde sarsılmış hissediyoruz değil mi? Orada işte bir aile bağı var abi. Aile bağı gerçekten muazzam bir bağ ve çok önemli bir bağ. Amma velakin şimdi ayet üzerinden Allah Subhanahu ve Taala kime ihtiyaç sahibi diyor? Daha yeni okudum Duha suresinin ayetinde Allah Resulüne bunu diyor. Diyor ki bak biz seni fakir bir şekilde bulduk. ailen yani muhtaç duyan taraf olarak Allah Subhanahu ve Taala Resulullah'a diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra diyor seni zengin kılmadık mı? Evet. Şimdi bu söylediğim şeyleri anlamaya çalışalım. Bunun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile nasıl bir bağlantısı var? Şöyle, aileye ihtiyaç duyan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Subhanahu ve teala onu öyle bir şekilde imtihan etti ki daha kendisi doğmadan önce babası öldü. Bakın bu inanılmaz bir şey. Niye? Bakın hepiniz bilir. Babasını kaybeden adam. Hangi yaşta olursa olsun bakın ister 15 yaşında kaybetsin ister 25 yaşında kaybetsin ister 35 yaşında kaybetsin isterse 55 yaşında çok yaşlı bir şekilde kaybetsin bu insanı çok derinden bir şekilde sarsar insanın babasının ölmesi. Bu insanı gerçekten derinden bir şekilde ne yapıyor sarsıyor ve düşünün daha Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam doğmadan önce Allah subhanahu ve teala onun babasını alıyor. Şimdi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ne ihtiyacı var? Bir aile ihtiyacı var değil mi? Daha anlattığımız üzere. Ailesi kim oluyor? Annesi oluyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam tabiri caizse söylüyorum. Annesine dayanıyor. Daha küçücük yaşta Allah subhanahu wa ta'ala annesini de alıyor. Subhanallah. Daha küçücük yaşta. Değişik rivayetler ama küçük çocuk yani. 4-5 yaşlarında subhanallah. Ondan sonra kendi dedesi onu alıyor. Sallallahu aleyhi ve sellemi. Ve gerçekten kendi çocuklarına baktığından daha iyi bir şekilde bakıyor. Çünkü ona özel bir muhabbeti var. Ahi aradan birkaç sene geçiyor. Allah subhanahu ve teala dedesini de alıyor. Dedesi de ölüyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ondan sonra kimin himayesine sığınıyor? Ebu Talip. Amcası Ebu Talip. Uzun bir süre onun himayesinde kalıyor. Ama nerede en çok ona ihtiyacı olduğu senede ki biz hüzün senesi diyoruz bugün siyer okuduğumuzda. Allah subhanahu ve teala ta Ebu Talip'i alıyor. Ondan sonra kendisine vahiy geldiğinde kendisine arka çıkan hanımı Hatice annemiz o sıra arasında yani Ebu Talip'le olan aynı sırada o da Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a çok büyük destek geliyor. Tamam. Sığınacağı tek yer kalıyor. Yani düşünsenize vahiy geldiğinde يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ Ey örtüsüne bürünen قُمْ فَاَنْذِرِ Kalk ve uyar dediğinde Allah Resulü öyle bir korkuyor ki Aleyhissalatu Vesselam ne yapıyor? İşte ondan dolayı zaten Hatice annemizin yanına gidiyor diyor zemmiluni zemmiluni beni örtün beni sarın. Allah subhanahu ve teala Hatice annemizi de alıyor. Subhanallah bu imtihanı birazcık tasavvur edin az sonra neden bunlar böyle uzun izah ettiğimi inşallah anlayacağız Allah'ın izniyle. Yani düşünsenize Kureyş'in eziyetleri artıyor. Ve küçüklük hayatında olduğu gibi Risalet hayatında da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tabiri caizse söylüyorum. Nereye dayanıyorsa Allah subhanahu ve teala o dayanağı kendisini alıyor. O insanları vefat ettiriyor subhanallah. Bakın biz şunu biliyoruz. Her insan ister erkek olsun, ister kadın olsun, ister genç olsun, ister yaşlı olsun, ister dini için olsun, isterse dünyevi bir mesele için olsun. Neye ihtiyaç duyar abi? Maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyar. Bu insan oğlunun fıtratında vardır. Kim olursa olsun şunu diyemez. Ben kendi başıma yaparım. Yapamaz. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Bazılarında çok bazılarında az. Neye ihtiyaç, yani neye ihtiyaç duyuyor kardeşim? Duygusal, maddi ve manevi bir yardıma. Bunu Kur'an'da mesela nerede görüyoruz? Ali İmran suresinin 52. ayetinde görüyoruz. Şimdi Ali İmran suresinin 52. ayetinde de şöyle bir ihtiyaçlık söz konusu. Allah'ın dini için. Yani kişinin kendi şahsi için değil. Bakın İsa aleyhisselam üzerinden örneği verelim. <gülüyor> Diyor ki İsa aleyhisselam onlardan küfürü hissettiğinde dedi ki kim Allah'ın yardımcılarıdır? Kim Allah'a yardım edecektir? İhtiyaç var mı yok mu? Var. Tek başına olmaz. Hiçbir şey ister davet olsun ister ev olsun başka şey olsun tek başına olmaz. Ondan sonra ayetin devamını da okuyalım. قَالَ الْحَوَارِيُّنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ Havariler dedi ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. Biz Allah'a ensar olacağız. آمَنَّا بِاللّٰهِ Allah'a iman ettik. وَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Şahitlik edin ki biz Müslümanlardanız. Teslim olmuş insanlardanız. Bunu şimdi niçin okudum? Kardeşim herkesin maddi ve manevi başka bir yardıma o dayanacağı bir yere ihtiyacı var. Yani evin Reisi olsa bile, müdürü olsa bile kocanın karısına ihtiyacı var. Tam tersi de, kadının kocasına ihtiyacı var. Daha yeni söyledik, baba, annenin çocuklarına ihtiyacı var ve çocukların da babaanneye ihtiyacı var. Ve bu hayatımızın her yerinde böyledir. İş yerinde böyledir, ticarette böyledir, evde böyledir, hobide bile böyledir. Anlatabiliyor muyum? Burası anlaşıldı inşallah değil mi? Şimdi Hudeybiye bizim için bu konuda çok büyük bir örnek, muazzam bir örnek şu açıdan. Yani şimdi Hudeybi'ye çok derin bir şekilde girmeyeceğim. Sadece birazcık tasavvur etmeye çalışın. Bazı rivayetlere göre 10 bin, 15 bin, 18 bin tane sahabe ile gelmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne için gelmişler? Biz haç yapacağız, umre yapacağız. Belli bir yere kadar geliyorlar, Kureyş içeri bırakmıyor bunları. Şimdi bak sahabe açısından düşünsenize, ihramlarını giyecekler, saçlarını kesecekler, ondan sonra gidecekler, umre yapacaklar, haç yapacaklar. Bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu haber vermiş biz bunu yapacağız diye. Çünkü niye Allah Subhanehu ve Teala ona vahyetti? Dedi ki biz sana büyük bir fetih vereceğiz. Şimdi bak Hudeybi olayına bak. İlk defa orada Siyer'de çok büyük bir istisna oluyor. Sahabe Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın dediğini yapmıyor. O da aslında şaşkınlıklarından dolayıdır. Bakın yani isyan etmiyorlar. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam onlara diyor saçınızı kesin tamam onlar şaşır kalıyor. Ya subhanallah biz ne için geldik? Neredeyiz? Hani burada mı bunu yapacağız? Orada bakın Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam büyük bir ihtiyaç hissediyor. sabit o anda Allah Resulü'nün dediğini yapmıyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kendi çadırın içine giriyor. Rivayetlere göre Ümmü Selem annemize söylüyor. Kendi hanımına bunu söylüyor. Hanımın bakın nasihat ediyor. Diyor ki sen kendi saçını kes. İhramını giy çık bakalım. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam dediği gibi yapıyor. Çıkıyor sahabe görüyor diyor. Ahi hepsi aynı anda yapıyor. Bakın demek istediğim şu. Bu bir örnektir. Hangi alanda olursa olsun biz ister istemez bazı yardımlara ihtiyaç duyuyoruz. Ve hele hele bu ailede olduğunda çok daha derin bir ihtiyaç oluyor. Misal veriyorum. Şimdi... Biz bir yere ticaret yapsak, o taraf bizi kandırsa çok fazla zorumuza gitmez. Yani zorumuza giderdi. İnsan insan belli bir yerden otur. Çünkü yabancı adam. Ama bakın aynısı insanın kendi ailesinin içinde olsa, kardeşinden, babasından, işte annesinden, kuzeninden ila ahir, o zaman daha çok zorumuza gider. Değil mi? Niye? Çünkü sen aileye duygu olarak bağlanmışsın kardeşim. Bu otomatikmen böyledir. Şimdi biz de birazcık empati yapalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birazcık empati yapalım. Nereye dayanıyorsan Allah subhanahu ve teala o dayana alıyor. Bunu birazcık tefekkür edelim abi. Bu gerçekten derin bir mesele. Ve ondan sonra şöyle bir olay oluyor. Bir değişiklik oluyor. O zamana kadar Allah subhanahu ve teala hep alan olarak Allah Resulü ve Vesselam'a Kasım diye ve Abdullah diye iki tane oğlan veriyor. Bunu yaşamış insanlar bilir. Yani şöyle bir anne ve baba gerçekten çocuklarını seviyorsa Kendisinin yaşamamış olduğu şeyleri ister ki çocukları yaşasın. Misal şöyle. Baba illa okumak istemiştir. Çok ciddi bir şekilde. Yani bir şeyler yapmak istemiştir ama nasip olmamıştır. Aynısını çocuğunu yapmasını ister. Bu böyledir. Kendisi yapmadığı şeyleri çocuğuna yaptırmak ister. Şimdi düşünsenize Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı insan olarak. Annen ölmüş, baban ölmüş, deden ölmüş, amcan ölmüş. Çünkü çocuklar Hatice annemizden doğuyor. Düşünsene buna... Karşılık Allah subhanahu ve teala sana şimdi çocukları veriyor. Yani o içinde o sevgi dolu olan aleyhissalatü vesselam bunu çocuklarına aktarmak ister değil mi? Ne oluyor abi? Allah subhanahu ve teala çocukları da alıyor. Yani gerçekten empati yapmak lazım. Bu gerçekten büyük bir imtihan. Zor bir imtihan subhanallah. Yani biz kendimizi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yerine katmaya çalışalım. Hayatında dayandığın bütün kişileri Allah subhanahu ve teala almış. Ve bu sefer senin en çok sevdiğin yavrularını daha çok küçük yaştayken almış. Bunu birazcık tasavvur edelim. Birazcık empati yapmaya çalışalım. Bir de şimdi o evin içinde sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yok ki hanımı da var. Şimdi o evin içindeki atmosferi Allah rızası için bir tasavvur edelim. Sizce nasıl bir atmosfer vardır? Üzüntülü değil mi? Zor yani abi. insan ister istemez zoruna gider. Sübhanallah. Şimdi o zamanki zamanla alakalı şunu söylemem lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki evler, Mekke'deki, Kureyş'teki evler hepsi avlusu olan evler. Yani şöyle arka tarafta tabiri caizse evin kendisi var bir de önde avlusu var. Havada zaten çok sıcak olduğu için insanlar çoğu zamanı avluda geçiriyorlar. Avlular da hepsi birbirine bitişik yani komşularla. Arada sadece bir tane duvar var. Yani sen kendi evinde ne konuşuyorsan komşu zaten bunu biliyor. Yani mahremlik açısından o zamana dair sıkıntılı bir mesele var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın komşularından bir tanesi kim? Amcası Ebu Leheb. Şimdi Ebu Leheb'i düşünün Allah Subhanahu ve Teala onunla alakalı özel bir sure indirmiş değil mi? Onların lanet ettiğini, azabını kıyamet gününe pekiştirmek için. Bu Ebu Leheb bu mesajı alıyor, kalkıyor, bağırarak sokaklara koşuyor. Batara Muhammed, Batara Muhammed. Muhammed'in soyu kesildi, Muhammed'in soyu kesildi. Ondan sonra bunu sadece ebul hep söylemiyor. As bin Vail de söylüyor. Muhammed'in kökü kesildi. Muhammed bunun soyu bir daha gelmeyecek. Kimse bunun soyundan gelmeyecek. Çünkü niye? Halen öyledir. Bakın kızlar kocalarına atfedilir evlendikten sonra. Babalarına değil. Gideceği aile atfedilir. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü da oğulları öldü ya. İşte bunun soyu devam etmeyecek. Bunun davası kuruyacak. Bu hiçbir şey yapamayacak. Şimdi biz ilk başta neyle başladık abi? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam elini kaldırıyor ve gülümseyerek diyor ki bana bir sure indirildi. Böyle bir durumda. Demek ki gelen mesaj çok büyük ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam seviniyor. Yani şu an anlayabiliyoruz değil mi? Tebbet suresinde Allah subhanahu ve teala niye öyle ağır bir ifade kullanıyor? Yani mesela bu kıssayı bilmeyen adam şunu söyleyebilir. Rahman olan, rahim olan, olan, Rabbi olan Allah subhanahu ve teala... Bir kişi hakkında niye böyle bir ayet indirsin ki yani? Zaten Kureyş'in hükmünü vermiş. Hayır arkasında başka şeyler de var. Çünkü o adam Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı çok ciddi bir şekilde üzdü. Allah Resulüne eziyet verdi. Maddi manevi. Yani gerçekten Ebu Cehil olsun, Ebu Leheb olsun, Asbin bin Vail olsun, Velid bin Mugir olsun. Bunlar İslam'ın en büyük düşmanlarıydı. Ve bunların bu propaganda yapması çok ciddi bir şekilde etki bıraktı insanların üzerine, Kureyş'in üzerine. Bu ister istemez Müslümanları da üzdü. Niye Allah Resulü üzüldüğünde Müslümanlar üzülmeyecek mi? Sadece burada şunu da söyleyeyim. Sureyle alakalı aklımıza yanlış bir şey gelmesin. Şimdi bakın usulü tefsirde şöyle bir usul var. Bir surenin nuzul sebebi yani belirli bir olayla inmesinin o hükmün umuma engel olduğunu ifade etmez. Yani şöyle şimdi bu sure sadece Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o yaşamış olduğu olaylar hakkında iniyor ya. An bu sure sadece onun için indi ve diğer Müslümanlara bağlamaz anlamına gelmiyor. Her zaman ve her mekanda Müslümanlar için de geçerlidir. Anlaşıldı mı inşallah? Şimdi abi biz şuna iman etmiyor muyuz? Kur'an bizim hayat kitabımızdır doğru mu? Yani akide olsun, haram helal belirleme noktasında olsun, devlet nizamı olsun, aile nizamı olsun, karı koca ilişkisi olsun, çocuk baba ilişkisi olsun, aile ilişkisi olsun... Hatta yoldaki bir taşı eziyet olarak kaldırmak bile olsa Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetiyle bize öğretiyor. Bizim için çok detaylı bir kitap. Bizim hayatımıza yön veren bir kitap değil mi? Ama ve şöyle de bir şey var. Sadece bunlar değil. Abi Kur'an'ın şöyle de bir etkisi var. Müslümanların kalplerindeki duygulara bile temas ediyor. Yani sadece onlara şöyle yaşayın şöyle yapın demiyor. Müslümanların kalplerinin içine kadar nüfus ediyor. Az sonra ayetleri okuyacağım. Onu göreceksiniz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Üzüntüyü sevince dönüştürüyor. Anlatabiliyor muyum? Siniri sabra dönüştürebiliyor. Ama ne zaman? Kişi kendisini Kur'an'a bırakıp Kur'an ile hidayet olduktan sonra. Bakın, Teğabun Suresi'nin 11. ayetini okuyacağım. Me asabe min musibetin illa bi iznillah. Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet gelmez. Hiçbir musibet insana isabet etmez. Bakın. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Kim Allah'a iman ederse yehdi kalbehu. Allah onun kalbini hidayet eder. Şimdi diyor kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini hidayet eder. Yani küfrü ve şirki ne yapar? İmana çevirir. Doğru mu? Hidayete çevirir. E peki küfrü ve şirki hidayete çeviren Allah siniri, sevince çevirmez mi? Çok derin mesajlar var. Hatta bakın bir tane ayet az sonra daha okuyacağım. Orada daha açık bir şekilde olacak. Allah subhanahu ve teala isterse kalplerin içindeki küfrü ne yapar? İmana çevirir. Irkçılığı İslam kardeşliğine çevirir. Mesela düşünün. Kendimizi İslam'dan önceki zamanda tasavvur edelim. Ben inanıyorum ki aramızdaki birçoğu ırkçıydı yani. Kendi ırkını överdi. Doğru mu kardeşim? Böyle. Ama kitap, Allah'ın kitabı öyle bir kitap ki değiştiriyor. Irkçılığı, yani en ırkçı adamı ne yapıyor? En sağlam Müslüman kardeş yapıyor. Tamam. Zaten Ömer radıyallahu anh'unu buna binaen bir sözü var. Diyor cahiliyede diyor en hızlı olanlar tabiri caizse söylüyor bizim anladığımız şekilde. En şiddet olanlar İslam'da en sağlam olanlar oluyor. Bu da niye? Allah subhanahu ve teala'nın kitabı insanların kalplerine nüfus ettiğinden dolayı. Değiştiriyor o kalbin içindekini değiştiriyor. Nasıl Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu üzücü vaktin içinde Allah azze ve cel onun üzüntüsünü alıp Sevince dönüştürdüğü gibi buradaki mesaj aslında şöyle: Kur'an her Müslüman da bunu yapması lazım. Bu kitap seni değiştirmesi lazım, senin kalbine dokunması lazım, senin de bazı şeyleri değiştirmesi lazım. Eğer sen cahiliye zamanında Müslüman olmadığın zamanında, ondan sonra işte efendim tevhid oluyorsun, sadece sakalın değişiyorsa bu kitap sana daha ulaşmamış demek. Eğer ahlakın, oturuşun, kalkışın, konuşma yemen işmen halen Eski zamanda gibiyse, senin cahiliye zamandaki gibiyse, müşrikler gibiyse aynı. O zaman bu kitap sana daha dokunmamış kardeşim. Kalbine nüfuz etmemiş. Bakın bir ayet daha okuyayım. Enfal suresinin ikinci ayetini. <gülüyor> Müminler ancak şu kimselerdir ki. Bak ahi bu mümini kim tarif ediyor burada? Alemleri Rabbi olan Allah subhanahu teala. Müminleri burada ne yapıyor? Tarif ediyor. Diyor onlar o kişilerdir ki اِذَا Allahu, اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Diyor eğer Allah anıldığında, zikredildiğinde onların kalpleri titrer. Ürpererek titrer. Allah subhanahu ve teala anıldığında. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ Ve onlara Allah'ın ayetleri tilavet edildiğinde, okuduğunda ne olur? زَادَتْهُمْ <gülüyor> imanen. Onların imanını artırır. Yani neyi görüyoruz kardeşim? Kitap mümin yani Allah'ın mümin dediği kişiye bu kitap dokunur. Onu değiştirir. Onun imanını artırır. Ve ala rabbihim yetevekkelun ve onlar rabblerine tevekkül ederler. Bunun iki ayet sonra Allah Subhanahu ve Teala bu müminler hakkında ne diyor biliyor musunuz? Ulaikehumul mukminun hakka. İşte hakiki müminler bunlardır. Kendilerine Allah Azze ve Celle anıldığında kalpleri ürperir. Ve Allah'ın ayetleri okunduğunda hidayetleri artar. Yani orada bir şeyler değişiyor. Yani gerçek müminde bu kitap bir şeyleri değiştirir kardeşim. Az çok orası insandan insana değişir ama bir şeyleri kesin değiştirir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Allah nasip ederse bunu önümüzdeki derslere söyleyeceğim bu sureyle alakalı. Bu kitap boş bir kitap değil. Şunu kastediyorum. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bakın bu sure inene kadar Kur'an'ın en kısa suresi inene kadar nasıl imtihanlardan geçmiş ve nasıl bedel ödemiş. Şimdi sen beleşe gelmişsin kitabın önüne oturmuşsun. Hayır öyle değil bu kitap senden de bedel ister. Bu davet senden de bedel ister. Sadece oturmakla olmuyor. Bak ben tekrar ediyorum 3 ayetlik bir sure Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ı gülümsetiyor. Ama bakın ondan önce ne kadar bedeller veriyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanehu ve teala bu sureyi indirsin. Bedel vermek lazım kardeşim. Bedel ödemek lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Daha sureye girmedik. Bakın daha bir tane ayet bile okumadık. Bir tane kelime bile izah etmedik. Bakın ne kadar önemli mesajlar var. Gerçekten Allah'ın kitabını Allah'ın istediği şekilde okumaya mecburuz. Yoksa başka insanlar kar kar. Allah'ın kitabı diye bize bazı şeyleri yutturur. Allah muhafaza. Şimdi... Surenin belagatla alakalı birkaç şeyini zikredip ondan sonra inşallah bitireceğim. Çok fazla uzatmayacağım Allah'ın izniyle. Ama buraya dikkat edelim. Bakın sadece 3 ayet. Tamam mı? Yani sadece demek ki ben haşa küçümsemiyorum. Yani 3 ayet olmasına rağmen içinde abi inanılmaz belagat var. Allah subhanehu wa teala muhteşem bir belagat yerleştirmiş. Cumhura göre ki bu racik olan görüştür. Daha yeni sebebi nuzulleri de okuduk. Kevther suresi Mekke'de inmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bu sure kaç ayetten oluşuyor daha yeni söyledim. Üç. Şimdi surenin ilk belagat inceliklerinden bir tanesini söyleyeyim. Üç ayet var ya, üç ayeti alın. Bir, iki, üç. Tekerrür eden harfleri çıkarın. Yani tekrar olunan harfleri çıkarın. Her ayette on harf var. Hepsini de eve gidin okuyun. Ama bakın tekerrür eden harfleri çıkarmanız lazım. O zaman her ayetteki birbirlerinden ayrılar. Hepsi 10 harften oluşuyor. Birincisi bu. Böyle bir özelliği var tamam mı? Ama şöyle düşünmeniz lazım. Şimdi sadece 10 tane harf ney ki? Yani Arapça, Elif, Bas'ın 3'te biri neredeyse. Kureyş'i aciz bıraktı. Ve öyle bir Kureyş'i aciz bıraktı ki bu adamlar Belagat'ta en üst seviyedeydi. Zaten biz şunu biliyoruz. Allah Subhanahu ve Teala peygamberleri hangi mucizelerle yolluyor? Kendi kavimleri en mutahassis oldukları konu hangi ise, yani hangi konuda adamlar en derin ilme ulaşmışsa Allah Subhanahu ve Teala ona göre ne yapmıştır? Mucizeler göndermiştir. Yani peygamberlere ona göre mucizeler vermiştir. Misal Musa Aleyhisselam'ın zamanında sihir çok yaygın. Allah Subhanahu ve Teala'nın Musa Aleyhisselam'a verdiği mucizeler buna binaen İsa Aleyhisselam'ın zamanında mesela tıp çok yaygın. Allah Subhanahu ve Teala'nın verdiği mucizeler buna binaen. Şimdi çölün ortasını tasavvur edin. Ziraat yok. Hayvancılık neredeyse yok. Hava sıcak. Yapacak hiçbir şey yok. Adamlar ne yapmış? Kelimeler üzerine tefekkür etmiş. Kelimeler üzerine derinleri tefekkür etmiş. Şiirler yazmış. Hatta her sene panayırlar kurmuş. O şiirlerden en iyileri ise onları yazmışlar asmışlar. Ama Allah subhanahu wa ta'ala öyle bir kitap indirdi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme adamlar geceleri gittiler rezil bir şekilde kendi şiirlerini oradan kaldırdılar. Çünkü bu kitabın belagatına karşı, edebiyatına karşı hiçbir şey yapamadılar kardeşim. Zaten bakın bu adamlar bu olaylardan önce yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın üzülmesine sebep veren olaylardan önce hiçbir şekilde karşı çıkamadıkları için belagat noktasında, edebiyat noktasında zaten bundan dolayı Allah Resulü'nün çocuklarının ölmesine bu kadar seviniyorlar. Çünkü sanki ilk defa onların eline bir kozgeç gibi. Çünkü Allah'ın kitabına karşı bir şey getiremiyorlar. Zaten şöyle de bir şey var. Tarihte bunu deneyenler oldu. Müseylemetul Kezzab gibi. Okumuşsunuzdur. Gülünç bir duruma geldiler. Kim tarihte bunu denediyse ne oldu? Rezil oldu. Bakın her ayette Tekrarlar hariç ne dedik? 10 tane harf var. Sure kaç tane kelimeden oluşuyor? 10 kelimeden oluşuyor. Bütün sure 10 kelimeden oluşuyor. Şimdi size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. 10 kelimenin altısı sadece bu surede var. Başak Kur'an'ın hiçbir yerinde yok. Muhteşem bak. Bunu iyi tasavvur etmek lazım. 10 tane kelime, 6 tanesi sadece burada geçiyor. Asor sonra okuyacağım Allah'ın izniyle. Kur'an'ın başka hiçbir yerine geçmiyor. Sizce niye? Teselli kesinlikle. Zaten görüyoruz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sure indiğinde muhteşem bir şekilde tebessüm ediyor. Abi şundan dolayı bak. Şimdi Allah subhanahu ve teala kafirlere, müşriklere, despotlara, İslam düşmanlarına zaten meydan okumuş. Yani siz bu kitap hakkında şüphedeyseniz Allah Subhanahu ve teala Kur'an'ın bir yerinde ne diyor? Bir misli kitap getirin. Ondan sonra insanlardan çıt çıkmıyor. Kesinlikle sukunet var yani. Getiremiyorlar. Allah Subhanahu ve teala ne diyor? 10 tane sure getirin. Getirebiliyorlar mı? Hayır. Yine bunlar sessizlik içinde boğuluyorlar. Allah Subhanahu ve teala diyor tamam bir tane sure getirin. Sadece bir tane. Şimdi Kevser suresi hepsi bir sure abi. Şimdi bak iyi anlamamız lazım. Allah subhanahu ve teala burada meydan okuyor. Yani bu 10 kelimenin 6 tanesi sadece burada geçmesi şunu ifade ediyor. Ben 600 sayfalık bir kitap indiririm. En kısa suresi 3 ayetten 10 kelimeden oluşur. Ve ben o 10 kelimenin 6 tanesini sadece burada kullanırım. Kur'an'ın diğer yerlerini kullanmama gerek yok. Siz yine de bu surenin mislini getiremezsiniz. Bu çok büyük bir şey. Yani bunu iyi anlamamız lazım. Öyle bir burada meydan okuma var ki Allah subhanahu ve teala tarafından Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bunu anlıyor. Tamam mı kardeşim? Burada muhteşem bir meydan okuma var. Mesela hangi kelimeler? Mesela bak. Sadece bu surede var. Bu şekilde. Başka Kur'an hiçbir yerinde yok. Bakın göremeyeceksiniz. Sadece burada var. Ondan sonra El-Keuثر Kur'an'ın başka bir yerinde var mı? Yok. <gülüyor> Kavutlarında ne olduğunu bu, bugün derste söylemeyeceğiz inşallah. Girecek derste söyleyeceğiz. Allah'ın izniyle. Bakın sureye girmedik ama ne kadar çok mesele var. Daha da fazlası var. Ondan sonra buradan başka bir yerde yok. Bu şekilde buradan hariç başka bir yerde Kur'an'da yok. Ondan sonra ونhar. yok. Şimdi ben bir soru sorayım. Size ders olsun. Bakalım haftaya kadar bulabilir misiniz? Venhar yani kurban kes manasında kullanılıyor. Ama zebih de kurban. Allah subhanahu wa Teala Kur'an diğerlerinde zebih kullanıyor da burada niye venhar diyor? Bunu araştırın bakalım. Bulabilecek misiniz? Dersten sonra tekrar ederim. Bana sorun ben size soruyu tekrar ederim inşallah. Tamam mı? Kurban kes. Ama burada öyle bir kelime kullanıyor ki Kur'an'ın başka hiçbir yerinde yok. Bu küçücük minicik surenin içinde var. Tamam mı? Ondan sonra şâni ekeh. Sadece burada var. Kur'an'ın başka bir yerinde yok. Hu el Burada var. Başka bir yerde yok. Şimdi kelimelerin ne manaya geldiğini Allah'ın izniyle önümüzdeki derste detaylı bir şekilde yapacağımız için şu an kelimelere fazla girmeyeceğim. Ki zaten bakın Bahara suresini açtığımızda daha kitabın en başlarında yani bugün elimizde olan Musaf'ın başına göre söylüyorum. Diyor ki eğer bizim kulumuza indirmiş olduğumuz kitaptan şüphe içindeyseniz o zaman misli bir tane sure getirin. Ama bakın zaten Allah Subhanahu ve teala orada da çok muhteşem bir şey söylüyor. فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ Eğer yapamazsanız ki yapamayacaksınız. Kesinlikle yapamayacaksınız. Abi şimdi burayı şöyle buradan bağımsız bir şekilde değerlendirelim. Düşünsene şimdi o zamanki Kureyşler ne diyor? Bu Muhammed aleyhisselatü vesselam bu kitabı kendisi uydurmuş. Bu onların iddialarından bir tanesi doğru mu? Şimdi 1500 seneye geri git. Bir insan bir kitabı yazıp da bunu söyleyebilir mi? Böyle bir şekilde me meydan okuyabilir mi? Mümkün değil. Bu sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tan gelir. Bak diyor. Eğer şüphe içindeyseniz o zaman bir tane sure getirin. Eğer yapamazsınız ki asla yapamayacaksınız o zaman yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kork. Subhanallah Rabbimiz muhafaza eylesin. Şimdi abi Arapçada zamirler var. Yani damir Arapçası, zamir Türkçesi. Bu dille alakalı bir şey. Sadece şunu söyleyeyim. Arapçada ne kadar zamir varsa ki çok fazla var. Hepsi bu surenin içinde var. Hepsi bu surenin içinde var. Zamirlerin hepsi. Bu surenin içinde bir kere en azından var. Mesela merfu zamir var, mecrur zamir var. Ondan sonra mansup zamir var. Hepsi var. Hepsi var. Ondan sonra abi ...bariz olan yani açık olan zamirler var... ...ondan sonra mustatir olan zamirler... ...yani saklı olan zamirler var... ...var... ...ondan sonra vacibul istitar var... ...yani bazen bir zamirin hasfedilmesi... ...kapanılması vacip oluyor... ...o da var... ...caizul istitar olanlar var yani... ...yani isterse gösterebilirsin isterse göstermeyebilirsin... ...Arapça diline göre... ...onların da ikisi var... ...muttasıl olanlar... ...bir olanlar var... ...munfasıl olanlar var... ...ayrı olanlar var... ...hepsi Arapçada ne kadar zamir varsa... Hepsi bu surenin içinde var. 3 ah, ayet sadece. <gülüyor> Allahu Ekber. Ve vallahi daha fazlasını söyleyebilirim. Arapçayla alakalı. Mesela E'taynake. Bak sadece bir kelime değil mi? E'taynake. Sana verdik. Bu hem bariz olan bir zamirdir, hem muttasıl olan bir zamirdir, hem de mansup olan bir zamirdir. Düşünsene ahi çok muhteşem bir kitap. Şimdi mesela Arapçada fiiller ikiye ayrılıyor. Sahih olan fiiller var, bir de illetli, muhtel olan fiiller var. İkisi de burada var. Tamam mı? mesela Mesela her sahih bir fiildir. Son harfi illetli değildir. Ama mesela salle, salli olmuş, o illetlidir, o da var. Muhteşem bir kitap. Vallahi muhteşem bir kitap. O zaman ben şunu sorayım. Bununla da Allah'ın izniyle sona doğru gelelim. Çok fazla içine girmemekle beraber. Bak daha bir tane ayet okumadık, doğru mu? Allah'ın izniyle onu gelecek sefer yapacağız. En kısa sure böyleyse Allah subhanahu ve teala'nın kitabının içinde başka neler vardır? Bunu kendi kendimize bir soralım. Ve Allah subhanahu ve teala biliyor niye bu sureyi seçtim akı biliyor musunuz? Kur'an'ı okuduğumuza tefekkür edelim. Çünkü gerçekten çok muazzam, çok değerli bir kitap. Rabbim bu kitapla beraber bize hidayet eylesin. Bu kitap üzere yaşayıp bu kitap üzere bizim canımızı alsın. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın üzüntüsünü nasıl sevince ve tebessüme çevirdiyse bizim içinde bulunduğumuz bu üzücü durumlardan Rabbim bize alsın. Çok razı olduğu, Müslümanların sağlam ve güçlü olduğu zamanları bize gösterip bize de o tebessümü versin. Allahümme amin. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ Rabbil الْعَالَمِينَ